Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve ben Can Tombil, İklim Acil Programı başladı. Evden yaptığımız kayıtlara devam ediyoruz ve bu kayıtlar içerisinde sizlere bu hafta içerisinde bir hatırlatma yapmak istedik. Daha önce iklim aktivistlerinin oldukça sık bir şekilde dile getirdikleri, yaşanmakta olan durumun aslında acil durum ilan edilmesi gereken bir durum olduğuna dair taleplerini bir metin üzerinden sizlere aktarmıştık. Şimdi bu metni tekrar sizlere dinletmek istiyor ve aynı zamanda içinde bulunduğumuz durumu karşılıklı bir okumayla beraber aslında bir istisna değil kural olduğunu bu şekilde devam edildiği müddetçe gezegenimizin hiçbir zaman düzlüğe çıkamayacağını tekrardan sizlere hatırlatmak isteyerek yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi kaydımızı dinleyelim. Neden iklim acil durumu bildirimi? İklim krizi derinleşirken halkın gerçeğin söylenmesi talebine sessiz kalamayan yöneticiler de içinde bulundukları idari yapılarda iklim acil durumu ilan ediyor ya da edilmesi konusunda çalışmalar yürütüyor. Yok oluş isyanı yani Extinction rebellion aktivistlerinin haftalar boyu süren ve sanayi devriminin başladığı İngiltere'nin başkenti Londra'yı kitleyen eylemlerinin ardından Birleşik Krallık Parlamentosu'nda iklim acil durumu ilan edilmesiyle beraber Dünya genelinde hem eylemler hem de acil durum ilanları hız kazandı. Avustralya, İsviçre, İskoçya, İrlanda, Fransa, Almanya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Polonya, Portekiz, Belçika, Yeni Zelanda, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 136 milyon vatandaşı temsilen toplam 756 yerel yönetimde iklim acil durumu ilan edildi. Yeni ilanlar da yolda. Peki neden iklim acil durumu ilan ediliyor? Bu sorunun cevabını konuyla alakalı bilgiler ve haberleri derleyen sedemya.org sitesinde bulduk ve siz havaya bağlı her şey okurları için çevirdik. Neden iklim acil durumu bildirimi? Çeviren Ömer Madra. Hükümet veya yerel konsey gibi yetkili bir makam tarafından onaylanmış iklim acil durumu bildirimi açık ve net bir eylem planı ile eşleştirilmesi durumunda. toplum çapında eylemler için güçlü bir katalizör olabilir. İnsanlar acil bir durum olduğunda acil durum duyurusu beklerler ve başka hiç kimsenin tehdide ciddi almıyor gibi görünmesi durumunda harekete geçme konusunda tereddüt ederler. Bir yangın alarmı olduğunu düşünelim. İnsanlar başlangıçta bunun sadece bir tatbikat olduğunu düşünebilirler. Eğer herkes görmezden gelirse, onlar da görmezden gelecektir. Ama toplumda lider olarak kabul edilen biri Yangının aslında gerçek olduğunu söyler Ve kullanılabilecek en güvenli çıkışı onlara gösterirse Herkes elindekileri bir kenara bırakıp Yanan binayı tahliye etmeye girişecektir Aşağıda itelik yazılmış kısımlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İklim Seferberliği Örgütü'nün kurucusu Psikolog Dr. Margaret Klein Salomon tarafından Kaleme alınmış olan Kamuoyunu Acil Durum Moduna Getirmek Adlı Risaleden alınmış alıntılardır Dr. Salomon Acil durum modu terimini insanların işler böyle gelmiş böyle gider tavır ve davranışlarının geçici olarak bir kenara koyup en güvenli hareket tarzını belirlemeye şu anda bir tehditle etkin bir şekilde başa çıkmak için ne gerekiyorsa yapmaya yoğun olarak odaklandığı o akışkanlık durumunu belirtmek için kullanır. Şu anda bir iklim krizinde olup olmadığımızı değerlendirmek için insanlar birbirlerine bakacaktır. Özellikle de iklim kuruluşlarına. Yazarlarına ve liderlerine. Onlar bu durumu aciliyet olarak mı adlandırıyorlar? Yazdıklarının ve ifadelerinin tonu alarm duygusu veriyor, yaklaşmış olan krizi önlemek üzere kitlesel eylemlere geçmek için tutkulu bir arzu uyandırıyor mu? Bu örgütler, yazarlar ve liderler acil bir karşılık verilmesini talep ediyorlar mı? Bir acil durum içindeymiş gibi davranıyorlar mı? Kendileri de bizzat acil durum modundalar mı? Bu soruların cevabı hayır ise söz konusu birey ortada acil bir durum olmadığı veya liderler acil durum eylemini koordine etme konusunda isteksiz göründüklerinden acil durum eyleminin umutsuz olduğu sonucuna varacaklardır. Daha önce iklim krizinden bir şikayet olmayan kişiler yerel konseyleri iklim acil durumu ilan ederse bunu korkuyla karşılayabilirler ancak yerel konseyler Herkesin harekete geçebileceği en etkin yöntemler ve bu eylemlerden beklenebilecek gerçekçi sonuçlar hakkında net bilgi verirse bu korkular eyleme kanalize olacaktır. İnsanlar bir acil durum sırasında ne yapacaklarını bilmiyorlarsa paniğe kapılabilirler, umutsuzluğa düşebilirler veya acil durum moduna geçmeye tümüyle karşı çıkabilirler. İklim hareketi insanların katılımı için ne kadar çok yapı, Açık seçik yönergeler, iklim acil durumuyla mücadele etmeye hazır insanlar için destekler geliştirebilirse, acil durum modunda geçecek insan sayısı da o kadar çok olacaktır. Binlerce okul grevcisi ve topluluk içinde başka pek çok insan, kendilerini bekleyen iklim geleceği konusunda daha şimdiden büyük bir korku duymaktalar. Bu insanlar için en korkunç şey, gerekli büyük değişiklikleri yapma konusundaki en büyük güce sahip olan hükümet organlarının bir iklim acil durumunun mevcudiyetini tamamen göz ardı ediyor ve hepimizi daha büyük bir tehlikenin içine atacak politikalar izliyor gibi görünmeleri. Siyasi sistemimiz yola gelmez bir görüntü sergiliyor. Siyasi kültür inkarcılığın kuluk kölesi olmuş, kriz de akıl almaz boyutlara ulaşmış durumda. Yaygın çaresizlik duyguları resmi iklim hareketi liderleriyle politikacıların kriz hakkında dürüst bir değerlendirme sunmakta Gerçekte sonuç alma şansı olan çözümleri savunmakta ve bireyleri bu çözüme katılmaya davet etmekte ne kadar yetersiz kaldıklarının da bir ifadesi aslında. Şu sıralarda dünyanın dört bir tarafında iklim acil durumu ilan eden yerel konsey dalgası nihayet bir umut unsuru ve eylem güzergahı oluşturuyor. Böyle acil durumun çözülüp ve güvenliğin geri kazanılması yönünde toplulukların enerjisini, odaklanma gücünü ve kaynaklarını yönlendiriyor. Acil Durum Tehdidi İnsanları acil durum moduna sokmak için acil durum tehdidinin acil bir çözümle eşleştirilmesi kritik bir öneme sahiptir. Duygulanım Fobisi Kolombiya Üniversitesi'nin popüler CRAD iklim iletişimi rehberi, duygusal çağrıların aşırı kullanımından sakının başlıklı bir bölüm içermekte. Burada iklim kriziyle ilgili sunum yapanların, İklim kriziyle ilgili tüm gerçekleri söylemekten kaçınmaları konusunda uyardıkları zira bunun duyguların uyuşmasına yol açacağı belirtilmekte. Fakat acil durum çözümü. İklim krizine verilmesi gereken karşılığın ölçeği askeriye indirildiğinde bu insanların acil moda girmesini önler. Evet bir belediye meclisi iklim acil durumu ilan ederse bazı insanlar devrelerini kapatma yoluna gidebilirler. Ancak diğerleri de devrelerini açacaktır. Meselenin büyüklüğünü kabullenme cesaretini gösteremezsek, çözümlerin gerekli ölçek ve hızda uygulanmasını savunma cesaretini göstermezsek, ihtiyaç duyduğumuz hareketlenmeyi ve bunun getireceği sonucu elde edemeyiz. Bill McCabe'nin dediği gibi, fazla yavaş kazanmak, kaybetmekle aynı şeydir. İklim acil durumu bildirimi dilekçemizi imzalamalarını istediğimizde çoğu insanın derin bir ferahlama hissi duyduklarını gördük. Şöyle söyleyenler oldu mesela. Nihayet birinin de çıkıp meseleyi adlı adınca ortaya koyduğunu ve ihtiyacımız olan büyük acil eylemi savunduğunu görmek öyle güzel ki. Salamon acil durum modunun bulaşıcı olduğunu söylüyor. Bunu son zamanlarda dünyanın dört bir yanında iklim acil durumu ilan eden yerel konseylerin, belediye meclislerinin ve benzeri kurumların sayısındaki hızlı artışta gördük. Ama en hızlı büyümenin ancak Ekim 2018'deki IPCC özel raporundan bu yana gerçekleşmiş olması da önemli sayılmalı. Bu raporda sunulan acımasız gerçekler anlaşılır bir şekilde insanlarda artan bir korku duygusu yarattı. Ne var ki bir felç durumu yaratacak yerde bu korku benzeri görülmemiş bir okul grevcilerinin dalgasını ve 200'den fazla yeni yok oluş isyanı grubunun ortaya çıkmasına neden oldu. Hepsine talebi de aynı. Acil eylem talep ediyorlar. Ve talep ettikleri şeylerden biri, Yerel meclislerin iklim acil durumu ilan etmeleri. Bazı yerel meclisler görece kapsamlı iklim eylem planlarına sahip ve en azından bir Birleşik Krallık meclisi kendilerinin gerekeni zaten yapmakta oldukları gerekçesiyle bir iklim acil durumu ilan etme önerisini reddetti. Ne var ki bir meclis ya da konsey pratik alanda ellerinden gelen her şeyi yapıyor olsa bile ayrıca iklim acil durumu ilan ederek ve milli hükümet üzerinde Ancak o hükümetin yapabileceği büyük değişiklikleri gerçekleştirmesi için lobi faaliyeti yürüterek çok daha fazla şey elde edebilir. Bu onların topluluklarını güçlendirecek, diğer konseylerin onların izlemesini sağlayacak ve genel olarak hepimizin iklim krizinin gerçekte olduğu gibi yani bir varoluşsal, acil durum olarak ele alınmasına yardımcı olacaktır. Çeviren Ömer Madri. You must leave now, take what you need you think will last But whatever you wish to keep you'd better grab it fast He you understands your offer with his gun Six, eight. underneath the covers dreaming of a thousand lovers till the world turned to orange and the room went spinning round At the age of 37 she realized she'd never ride through Paris in a sports car warm in her head. So she let the phone keep ringing And she sat there softly singing Little nurse arrives She'd memorize My daddy's easy chat Her husband He was off to work And the kids were off There were so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours. Hurry, rearrange the flowers. Hurry, naked through the shady street. Screaming all the way. At the age of 37, but you realize. Paris, in a spa town with the warm wind in her head so she left gently on the eyes of Lucy Jordan on the rooftop where she climbed when all the laughter grew to lie. Acil. Dünya acil durumu ilan ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Can Tombil.